Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nur suresinin başından buraya kadar 9 ders yapmışız. Bugün 10. dersimizdeyiz. E, ve 27. ayet-i kerimedeyiz aslında geçen hafta ona başlamıştık fakat e, sadece bir giriş yapabildik hemen kısaca hatırlayalım ayet-i kerimenin meanne ilk defa e, katılanlar için e, biz ne yapıyoruz burada Elmalı Hamdiyazır'ın tefsirini e, orijinalinden yani sadeleştirilmemiş halinden evet latinize edilmiş ama sadeleştirilmemiş e, olan metninden e, okuyoruz her sureden bir bölüm seçiyorduk Nur suresine kadar o şekilde geldik. Yani bazen 5-10 ayetlik, bazen 2-3 ayetlik bir bölüm. E, fakat Nur suresiyle ilgili Efendimizin bir tavsiyesi olduğu için, baştan sona bilhassa kadınların okumasını tavsiye ettiği için Efendimiz, e, onu baştan sona okumaya karar verdik. Çok da iyi olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü işte zina ile başladı, iftirayla devam etti e, ve... Şimdi bugün de meskenlerin mahremiyeti, daha sonra da bedenlerin mahremiyeti diyebileceğimiz tesettür konusuna dair ayet-i kerimeler gelecek. Gerçekten günlük, hepsi de günlük hayatımızla ilgili, ahlakımızla ilgili, sosyal ilişkilerimizle ilgili ayetler. Her Yani bu da benim karşıma nerede çıkar diyebileceğimiz şey, konular değil hiçbirisi. 27. ayet hemen metnine bakayım. Ee, yanlış bir şey söylemeyelim. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey yuhalledine amenu ey iman edenler la teduhulu buyutan gayra buyutikum hatta tasta'nisu ve tusallimu ala ehliha. Elhamd'ı yazarım mı anne okuyalım? Ey o bütün iman edenler kendi odalarınızın gayrı odalara Buradaki odanın ev anlamına da gelebileceğini, oda anlamına da gelebileceğini bilelim arkadaşlar. Sahiplerine istiğnas edip selam vermeden girmeyiniz. İstina'sı geçen hafta konuşmuştuk. E, ünsiyetten geliyor istiğnas. Yani kendinizi tanıştırmak, e, kendinizin kim olduğunu bildirmek. Ya isminizi söyleyerek ya işte öksürerek geldiğinizi ifade ederek evin içinde mesela aynı evin içindeyseniz işte öksürerek kapıyı tıklayarak her neyse yani. Ve selam vermeden girmeyiniz bu sizin e, ne diyor devamında derlikum lekum. bu sizin için daha hayırlıdır lakumteddekkerun gerek ki düşünürsünüz bu sizin için hayırlıdır gerek ki düşünürsünüz demiş elm Allahım böyle e, me vermiş e, mealleri de arkadaşlar e, vaktiniz olursa yani buna e, merakınız varsa mümkün olduğu kadar kıyaslayarak okumanızı çok tavsiye ederim yani hele hele böyle bir meali okurken biraz böyle size nasıl diyeyim hani burada Allah Allah bir değişik bir ifade bu ne demek istiyor diye böyle bir tereddüdünüz falan olmuşsa hele öyle durumlarda mutlaka diğer meallere de bakmanızı çok tavsiye ederim bilhassa belli başlı meallere bazı meal müellifleriyle ilgili böyle veya müfessirlerle ilgili il, ileri geri e, ithamlar, tartışmalar, e, soru işaretleri hepimizin zihninde olabiliyor. Fakat ilmi merak yani ilmi e, merak ve araştırma gayesiyle, Bunları okumakta hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Bakıp kıyaslayabilirsiniz buraya böyle nasıl meal vermiş diye araştırabilirsiniz. Tabii ilim ehli olanlar için söylüyoruz bunu. Diğerleri daha emniyetli sularda yani yüzme bilmeyenlerin kıyıdan 50 metreden fazla açılmaması gerekiyor arkadaşlar. Mümkün verdebe. Hatta mümkünse hiç yüzme bilmiyorsa 50 metreye kadar bile kendi başına. Gitmemesi gerekiyor değil mi? Yanında yüzme bilen birisinin olması gerekiyor. E, çok da güzel e, izah ettiğini düşünüyorum bu örneğin. Şimdi kaldığımız yere bağlayabilmek için şöyle bir rivayet var. E, oradan alalım bir paragraf yukarıda. Ebu, Ebu Eyyub'dan Mervi'dir ki Ya Resulallah istinas nedir dedik? Buyurdu ki öksürerek tesbih ve tekbir ile ehli beyti haberdar etmektir. Yani şimdi beni tanımayan veyahut da kapıda kimin olduğunu bilmeyen birisi için işte kim o dediklerinde Fatma Bayram derim. Ama evin içindeyseniz evin içindeyken başkalarının özel odalarına kapısı kapalı olan bir odaya girecekseniz yaklaştığınızı öksürerek, seslenerek, efendim tesbih getirerek, tekbir getirerek belirtin diyor. Yani baskın yapmayın. Hiç kimsenin odasına baskın yapmayın arkadaşlar. Peki çocuklarımızın odalarına e, İslam'da çocukların ya İslam'da demeyelim. Genel olarak ama bizim dinimizde de yani Arkadaşlar çocukların hakları çocuklar derken kastım e, yani bu akıl bali olmuş e, hatta reşit olmuş yani e, artık bir birey olmuş çocuklarımızdan bahsediyoruz. Onların e, kilitli odalarına kilitli çekmecelerine kilitli çantalarına bir yere sakladıkları eşyalarına bakabilir miyiz karıştırabilir miyiz onlardan izinsiz buna dikkat etmemiz gerekiyor hukuken bunun çok da caiz olmadığını bilelim arkadaşlar İcba, mücbir sebep olmadıkça yani mücbir sebep nedir işte nasıl ki bazen evlere arama izni çıkıyor hani bu kadar e, riskli bu kadar tehlikeli bir işte bir örgütsel ilişkisi mi var bir uyuşturucu olayı mı var yani böyle hayati bir hadise hayati bir kuşku e, kuşkunun da ötesinde yani evham düzeyinde değil böyle bir e, endişeye sevk edecek belirtiler görülmüşse belki orada da yine e, muhakkak bir pedagogtan e, tavsiyeler alarak Efendim nasıl yapılması gerektiğini adım çünkü e, o, o tip kırılgan ilişkilerde en ufak bir yanlışınız geri dönüşü olmayacak şekilde bağları zedileyebilir Bu bakımdan da mutlaka böyle hele hele kritik konularda kırılgan konularda arkadaşlar bana o tip özel durumlarla ilgili çok sorular geliyor. Ben mutlaka rehberlik alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani hangi adımları atarız, bunun sonu ne olur? Yani çünkü sabırsızlıkla fevri hareket ederek bir çuvalın berbat edebiliriz. Teslim nedir? O da esselamu aleyküm demektir. Şu halde istinaz, sarahaten istizan ile munisane ihbar ve ihsastan eam olur. Yani istinaz... Ee, izinden de e, kendini bildirmek ve hissettirmek karşı tarafa bunlardan da genel bir tabir efendim böyle bir ses çıkararak hani e, geldiğini yaklaştığını işte kapıda birinin olduğunu hissettirmek içeridekine İstizan denilmeyip de istinas buyurulması da bundan dolayı olmak gerektir yani e, çünkü izin almak bir sonraki aşama ama Herhangi bir durumda kendi evinin içindeyken bile özel odalara başkalarının hususi odalarına geldiğini haber veren dışarıdan senin gel geldiğini haber veren bir ses çıkararak e, işte bu e, tesbih etmek, tekbir getirmek olabilir, kendi kendinize zikretmek olabilir, e, sesli bir şeyler söylemek olabilir. Bu şekilde geldiğinizi bildirmeniz gerekiyor. Binaenaleyh milki olmayan yani kendi mülkü olmayan ve hiçbir veç ile hakkı duhulu bulunmayan yani giriş hakkı, girme hakkı bulunmayan hanelere girmek için herhalde istizan şarttır. Yani kendi evinin içindeki odalarda her zaman istizan gerekmeyebilir, istiğinas yetebilir. İnşallah zihniniz karışmıyor bu kelimeler iyice yerleşsin diye söylüyorum. Ama kendi evimizin dışında başka evlerde izin mutlak surette şarttır. Yoksa bir taarruz. Ve tecavüz olur. Yani bir saldırı sayılır bu. Ve hane sahibinin ona karşı her türlü müdafaaya hakkı bulunur. Hakkı duhulu bulunmakla beraber başkasının sakin bulunduğu odaya girmekte ise mutlak istinas şart. Fakat bu istiğnasın istizan suretinde olması sünnet ve edep olmakla birlikte farz denilmez. Yani senin giriş hakkın var. Mesela benim evimin içinde bütün odalara... Ben girebilirim hukuken. Yani bu odaya niye girdin diye bana dava açılmaz. Burası benim evim. Fakat o odada başkası kalıyor. Orası başkasının odası. İşte burada da e, e, böyle çat kapı girmemek, geldiğine haber verecek bir ses çıkarmak şarttır. Fakat izin almak şart değildir. O edepten sayılır. Sünnettir, edeptir izin almak. Fakat farz denilemez. binaaneley bir hakim tarafından, bir mücrim veya müttehimin, müttehim itham altındaki kişi, işte diyelim ki ihbar geldi, birisinin uyuşturucu e, sattığı haberi geldi, uyuşturucu ticareti yaptığı haberi geldi. Bu kişi itham altındadır. Bunun meskenine girmek iktiza ettiği zaman da denilmezse de, Irza bir tecavüz vaziyetine düşürmemek için istinas edilmelidir. Tam burada kalmıştık. Yani geldiğini haber vermelidir. O yüzden de dikkat ederseniz Allah'a çok şükür ki biz bunları sadece filmlerden ve yine üzülerek haberlerden filan izliyoruz. Polis aç kapıyı diye dışarıdan sesleniliyor, değil mi? Yani aslında polisin elinde kapıyı kıracak her türlü alet edevatla da gelmiş. Arama izni de var yani girecek içeriye fakat önce bir haber veriyor geldiğini. Şimdi kaldığımız yere geldik arkadaşlar. Hasılı meskenler taarruzdan ve edepsizlikten masum tutulmalıdır. Hiç kimsenin meskeninde emniyet ve huzuru ihlal edilmemeli ve onlara edep ve erkanıyla girmelidir ki bu da istinaz ve selam iledir. Yani geldiğini bildirmek, geldiğini haber vermek ve selam vermekle girebilirsin başkasının evine. Hiç kimsenin evinde emniyetini ve huzurunu ihlal edemezsin yani arkadaşlar meskene ne gözle bakıldığını buradan görebiliriz mesken bizim huzur bulduğumuz kendimizi güven içinde hissettiğimiz ve Allah göstermesin hiçbirimize ama yakınlarımızda bunun çok örneklerini görüyoruz civarımızda yani bir insanın başını sokabileceği bir evinin olmamasının ne demek olduğunu yeryüzünde gidebilecek altına sığınabilecek bir çatısının olmamasının e, ne demek olduğunu bununla ilgili böyle rahmetli babamdan da bazı hatıralar dinlemiştim şimdi lafı uzatmayalım oralara girmeyelim ama böyle bir insanın yani uzakta bir evi olsa bile onun için yolda kalmış olana zekat veriliyor bakın yani evi var parası var belki orada yemeği de var her türlü şey ama şu anda yolda kalmış Yatacak yeri yok, gidecek yeri yok, e, bu geceyi bu yağmurun altında geçirecek bir yeri yok. Yani bunun ne demek olduğunu e, biz çok bilmiyoruz. Allah yine bildirmesin, yaşatmasın ama en azından e, o durumda olanlarla empati kuralım ki onların... E, halini anlayalım ve e, elimizden gelen yardımı gösterelim o zaten e, insanlık borcumuz yani kulluk borcumuz insanlık borcumuz onun dışında bir de evlerimizin kıymetini bilelim arkadaşlar şimdi e, karantinada hep, karantina demeyelim işte bu pandemi döneminde e, sokağa çıkma yasakları oluyor işte evinizde kalın biliyorsunuz e, genel politika bütün dünyada yani e, ve e, evlerimizin nasıl bir sığınak olduğunu aslında e, evlerimizin nasıl bir emniyet bölgesi olduğunu Allah insanı evinin içinde de güvensiz etmesin arkadaşlar evinin yani insan yaşamadığı eksikliğini görmediği nimetin farkında da olmadığı için şükretmesini de bilemiyor onlara e, dolayısıyla yani insanın kendi evinin içinde dahi ee, emniyet içinde olmadığı, mesela şimdi işte e, WhatsApp uygulaması nedeniyle bir takım şeyler tartışılıyor ama hani insanın günaydın diyesi geliyor bu tartışmaların, e, tar bu tartışmalarda taraf olan insanlara. Sosyal ağ diye bir belgesel var, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce de söylemiş olmalıyım. E, günaydın yani hakikaten. E, çünkü si bizler bu akıllı telefonları kullandığımız sürece Zaten evimizin içinde yani mahremiyetimizin ihlal edildiğini düşünmüyorum. Çünkü o kadar mühim bir kişi değiliz. Çok mühim insanlar olsak belki o da ihlal edilirdi. Ama en azından onlar için en kıymetli olan şey bizim eğilimlerimiz ve bizim profilimizi, genel profilimizi çıkarmak ve eğilimlerimize göre bizim yaşımız, işte maddi imkanlarımız, işte ee, ideolojimiz, genel düşüncelerimiz hakkında bir e, şey çıkarıp bir prototip çıkarıp bizimle ilgili hani bize neyi en güzel satabilirler en çok ben hangi reklamdan etkilenirim hangi ürünü bana sunsun hangi ürünü size sunsun bununla ilgili efendim çalışmalar için kullanılıyor şimdilik şimdilik gelecekte ne için kullanılacağını bilemiyoruz yani aslında teknoloji Hani bu çok konuşulan bir şey o yüzden geçeyim çok da vakit ayırmayayım. E, bu iletişim teknolojileri arkadaşlar bu evimizin içindeki mahremiyet meselesini de e, hem de kendi rızamızla kendi elimizle kendimiz paralar ödeyerek yani o telefonlara binlerce liralar ödeyerek efendim ihlal etmiş bulunuyoruz e, burada bize düşen. Arkadaşlar her konuda olduğu gibi bilinçli tüketici olmaktır. Ee, zorunlu olmadıkça yani bilgileri paylaşmamak zorunlu olmadıkça e, aşırı derecede kendimizi hani e, sergilememek her anlamda. Yani şunu bilelim arkadaşlar. Ee, biz bu sosyal mesela ben şu anda sizinle bu mecra üzerinden buluşuyorum değil mi? Burasının bir sokak olduğunu bilelim. Sokakta konuşuyoruz biz şu anda. Dışarıdayız, sokaktayız. Yani cep telefonunun ekranından siz internete bağlanıp veya bilgisayarın ekranından internete bağlanıp herhangi bir sosyal mecrada bir mesaj yazdığınızda veya da bir görüntü verdiğinizde onun sokakta yapılmış bir görüntü, sokakta yapılmış bir konuşma olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu hepimiz için bence en önemli kısmı burası. Bir de hayatınızdaki... Yerini mümkün olduğu kadar zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı tutmanızı, kendinizi mutlu hissetmek, kendinizi işe yarar hissetmek için başka meşgaleler bulmanızı acilen tavsiye ederim. Peki, yani hiç kimsenin meskeninde emniyet ve huzuru ihlal edilmemeli Onlara edep ve erkanıyla girilmelidir. Hiç kimseyi tedirgin edemezsin Hiç kimseye bu niye geldi? Buraya bu nasıl bir giriş? Bu nasıl benim evime böyle giriyor? Diyemezsin. Dedirtmemelisin. Bu da neyle olur? istinas Yani kendini tanıtarak geldiğini haber vererek ve selam vererek olur. İstizanın keyfiyeti hakkında, yani izin isteme nasıl olur? Bu nasıl olacak? Bu bu konuda rivayet olur ki birisi Rasulullah'a istizan edip e, Vuluç edeyim mi? Ee, evet. Vuluç edeyim mi? Yani sokulayım mı demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ravza namında bir kadına kalk şuna öğret. İstizanı güzel yapmıyor. Söyle: Esselamu aleykum, edhul. Yani selamun aleyküm gireyim mi?" desin buyurmuş adam da bunu işitmiş ve söylemiş bunun üzerine gir buyurulmuş şimdi <gülüyor> arkadaşlar buradan bakın benim ee, nereye hemen zihnim gitti e, o gün için kendinizi düşünün oradasınız şimdi bakın ben <gülüyor> bir arada içecek içmem lazım bugün biraz sıkıntım var ama bu el benim sağ elim arkadaşlar size sol gibi görünüyor niye çünkü Ayna dan yansıtılan bir görüntüyü görüyorsunuz siz yani telefonla çekim yapıldığında taraflar yer değiştiriyor sizin karşınızda sakın bu sizi yanıltmasın oradan yola çıkarak yani bu sol elle yeme içme meselesinin veya işte eşarbına eşarbını nasıl bağladı keşke şöyle bağlasaydı işte şurası görünüyor burası görünüyor gibi bir takım yorumlar ve on, o yorumlardan rahatsız olan e, ve işte karışmayın kimse kimseye karışmasın diyen arkadaşlar oluyor. E, bununla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Şimdi kendinizi bu gelip de el diyen adamın yerine koyun. Sokulayım mı demiş. Yani içeri girmek için bu kelimeyi kullanmış hani Türkçe'ye böyle çevirince biraz garip oluyor tabi acaba Arapça'da hani nasıl bir anlama geliyordu o günkü kültürde onu bilmiyoruz ama böyle denmemesi gerekiyormuş onu biliyoruz şimdi siz kendinizi bu adamın yerine koyun Resulullah'ın evine gittiniz ve izin istiyorsunuz içeri girmek için bir ifade kullandınız ve siz duyuyorsunuz peygamberimizi o da sizi duyuyor duymuş zaten söylediğinizi Orada bulunan Ravza namında bir kadına kalk şuna öğret, istizanı güzel yapmıyor, böyle izin alınmaz, böyle el, eve girmek için bu şekilde izin istenmez. Ona söyle, esselamu aleyküm edhulu, selamun aleyküm gireyim mi desin buyurmuş. Yani arkadaşlar siz böyle bir durumda işte niye beni her, düzeltti de niye bana böyle ikazda bulundu da işte bana, beni utandırdı beni, işte bir de böyle kayıtlara geçmiş da bize kadar gelmiş yüzlerce bin sene konuşulmuş bir hadise. Arkadaşlar e, size, size ve bize bir şey öğretilmesinden rahatsız olmamamız gerekir. Evet o kişinin, öğreten kişinin de Hani nezaketle bunu yapması gerekir. E, Veya da işin aslını önce öğrenmesi gerekir. Yani acaba Instagram'da yayın yapılırken hakikaten şu şekilde bardağı tuttuğunda hani bu sol elimi sağ elimi. Bunu bir sorması gerekir. Çünkü diyor ki işte herkes böyle yapıyor. Herkes böyle görünüyorsa size bunu bakmamız gerekir. Yani ben de olsam, ben de aynen öyle, o hataya düşebilirdim arkadaşlar. Birbirimizi bakın şimdi... Hakka davet ediyoruz yani doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda benim e, tavsiyem şudur ama her zaman ben yapabiliyor muyum? Ben de her zaman yapamıyorum arkadaşlar ama olması gereken, benim bildiğim kadarıyla olması gereken şudur arkadaşlar. Size hak söylendiği zaman, herhangi bir konuda ikaz edildiğiniz zaman o hakkın söylenmesinden rahatsız olmamak lazım. Ama yani isterse çok kaba bir şey bir şekilde söylesin. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? E, nefsimize ağır gelebilir ama niye uyarıyorlar da kimse kimseyi uyarmasın? Herkes kendini bilir de işte e, yeter artık bıktık da bizim bizimle ilgili yorumlar yapmanızdan böyle demeyin arkadaşlar. O zaman emri bil maruf nehyanil münker ne olacak? Ama üslubuyla ilgili uyaralım. Yapma kardeşim bak böyle bu üslupla olmaz bu iş. Keşke bunu özelden sorsaydın, böyle herkesin içinde ilan etmeseydin diyebiliriz. İlan etti diyelim. Yani işte Efendimiz de birkaç kişinin olduğu bir yerde söylemiş bunu yani. E, ama onun bir şeyi var, bir görevi var. Öğretiyor değil mi? Bakın o sayede biz e, dini öğreniyoruz. Çünkü Efendimizin arkadaşlar sünneti üçe ayrılır. Üç yoldan, üç ım, davranışı yoluyla biz onun sünnetlerini öğreniyoruz. Kavli sünnet sözleri, fiili sünnet davranışları, takriri sünnet onayları. Yani Peygamber Efendimizin yanında yapılıp da sesini çıkarmadığı her şey sünnet sayılıyor. Yani onun sünnetinde onaylanmış sayılıyor. Burası çok önemli. Onun sünnetinde onaylanmış sayılıyor. İşte Efendimizin yanında bir bayram gününde cariyeler toplanmışlar kızlar toplanmışlar def çalıp işte kahramanlık türküleri falan söylemişler. Ve Efendimiz de sırtını dönmüş orada e, uzan, uzanmış Hazreti Ebu Bekir gelmiş işte ne yapıyorsunuz peygamberi rahatsız ediyorsunuz falan demiş. Efendimiz de demiş ki ya Ebubekir onları rahat bırak o bugün onların bayramı bugün bizim bayramımız demiş. Ha demek ki böyle bir eğlenmeye, böyle kendi aralarında eğlenmeye bir şey dememiş mesela Efendimiz. Kendisinin böyle def çalıp türkü söylediği, kahramanlık türküleri, marşlar söylediği görülmemiş. Ama bu yanında yapıldığı halde sesini çıkarmamış. Dolayısıyla sesini çıkarmadığı şeyler de onaylanmış sayıldığı için o hiçbir şeye sessiz kalamaz arkadaşlar. Hiçbir yanlışa sessiz kalamaz. Yanında yapılan hiçbir yanlışa. Demek ki hak, bizim nazarımızda hakkın hatırı o kadar yüce olmalı ki hakkın hatırı. Birisi bize hakkı hatırlattığında nefsimiz öne çıkıp niye sen bana hatırlatıyorsun herkes kendine baksın bıktık bu böyle bir, bir, bizi devamlı düzeltmenizden falan demeyelim arkadaşlar. Eğer söylediği haksa ama biz başkasına söyleyeceğimiz zaman hakkı çok nazikçe söyleyelim. Aynı kabalığı biz yapmayalım. Biz çok nazikçe söyle Ben şuna dikkat ediyorum. Şimdi mesela diyelim ki birisinin böyle dini hassasiyetleri daha az diyelim. E, dini bir konuda uyarıldığı zaman çok şiddetli tepki veriyor. Çok rahatsız oluyor. Bu şekilde uyarılmasından. Ama toplumsal konularla ilgili bir yanlış yapıldığında da aynı şiddette kendisi eleştiriyor. Yani diyelim ki bir kabalık. Bir işte çevreye bir zarar, bir e, herhangi bir konuda bir sosyal adaletsizlik falan yani bir şey yapıldığında. Yani herkesin, e, aslında herkes birbirini uyarıyor ama mecraları farklı. Uyardığı konular farklı. Onun için böyle öyle bir hale geldik ki yani e, kimse kimseyi uyarmasın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve İslam'da emri bir maruf nehyani yani münker diye bir şey var. Yani kötülüğün engellenmesi, iyiliğin yayılması için çalışmamız bizim iç üzerimize farz. Herkesin iyi bildiği konularda yalnız. Çok iyi bildiği konu. Tabii ki bunun bir üslubu var, bir usulü var. Bir, bir numaralı madde örnek olmaktır. Evet ama sözle de söylenmesi gerekir arkadaşlar. Bu günümüz bu sözlü uyarıların giderek sıfırlanmaya çalışıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz her yani hümanizmin, liberalliğin vardığı işte ileri aşamalarda giderek kendi çocuğunuza bile hiçbir şey söyleyemez hale geleceksiniz oraya doğru gidiyoruz yani kendi çocuğunuza da söylemeyin diyorlar işte onu öyle kabul edin falan diyorlar efendim oraya doğru gidiyoruz buna karşı ben, biz yani ben kendimi şöyle görüyorum ben böyle hurda, köhne böyle paslanmış maslanmış bir sokak tabelasıyım yani sokak tabelasının yeri değişmez arkadaşlar o sokağın adı odur o soka sokak tabelası o sokağı göstermek zorundadır yani zaman değişir, mevsimler değişir, insanlar değişir ama o sokak tabelası orada durur yani dolayısıyla birilerinin arkadaşlar bu Kur'an'da ve İslam'da bu böyle değil bu şöyle veya bu tamam bugün için bu çok eleştiriliyor ama Dinimiz bunu bizim böyle söylüyor diyebilmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ee, bunu derken de, bunu anlatırken de bizi cesur kılacak olan şey insanların onayına, şöhretine, sevgisine, takdirine çok da ihtiyaç duymamamızdır. Mümkün mertebe. Onlara ihtiyaç duymadığımızda e, hakkı söyleme konusunda hiçbir çekincemiz kalmaz. Tekrar tekrar söylüyorum nezaketle şefkatle sevgiyle kibarlıkla medeni bir şekilde tekrar tekrar ama hakkın mutlaka söylenmesi yani doktorların hakkı söylemediğini düşünsenize yani işte herkesin kendi hayatı kendi bilir yani sigara içiyorsa ben bir şey diyemem dediğini düşünsenize yani doktorların arkadaşlar yani bedenimiz için yapılan uyarılar bu kadar kıymetli devamlı mikrofon uzatıyoruz nasıl yiyelim nasıl hareket edelim Nasıl e, uyuyalım? Nasıl kalkalım? Nasıl su içelim? Devamlı mikrofon uzatıp her şeyimizi bize söyleyin. Bize nasıl yapacağımızı söyleyin diyoruz bedenimizle ilgili konularda. Dünya ile ilgili konularda. Nereye yatırım yapalım? O yükselen değerler hangisi? Altın mı kazandıracak? Şu mu kazandıracak? Nereye yatırım yapalım? Bize söyleyin diyoruz ne yapacağımızı. Dünya ile ilgili konularda bir bakın. Ama birisi sizin gidişinizin cehenneme doğru olduğunu söylediği zaman sen bana karışamazsın diyoruz. Bu nasıl bir gaflet arkadaşlar yani Allah korusun. Resulullah'tan bir takım şeyler sual etmiş, cevabını almış bu giren kişi. Nihayet ilimde senin bilmediğin var mı demiş. Aleyhissalatü vesselam da Allah Teala bana bir hayrı kesir ihsan etti. Ma, ma fi, hiç şüphe yok, ilimde öylesi vardır ki onu Allah'tan başkası bilmez buyurmuş. İnna اللّٰهِ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَهُ ayetini yani kıyametin ilmini ancak Allah bilir ayetini sonuna kadar tilavet etmiş. Yani bu gelen adam da böyle sorular sormuş Efendimiz'e. Cahiliye ahalisi birinin evine vardıklarında harem saygısı göstermi, gözetmedikleri gibi harem yani mahrem bölge demek. Mahrem bölge saygısı gözetmedikleri gibi bu, bu biraz geçen hafta söylemiştim bizde son durumu bilmiyorum ama çocukluğumdaki Anadolu'da da biraz vardır bu yani e, yanılmıyorsam yanılıyorsam lütfen e, düzeltin bir şekilde bana ulaşıyorsunuz zaten efendim yanılmıyorsam e, büyük aile apartmanlarında da yakın zamana kadar hala bazılarına vardır yani böyle çat diye girmek yatak odalarına her türlü odalarına çünkü zaten kapılar kilitli değildir anahtar üstlerindedir yani böyle anahtarı açıp rahatlıkla girmek özel odalarına girmek efendim yapılır yapılıyordu yakın zamana kadar işte cahiliye ahalisi de aynı şekilde birinin evine vardıklarında harem saygısı gözetmedikleri gibi dünya ve ahiret selametine şamil olan selam duasını bilmezler bak bir cümle içinde kaç tane bilgi veriyor dünya ve ahiret selametine şamil yani dünyanın selamet dünyadaki bütün belalardan salim olmayı da içeriyor selam yani esselamu aleyküm ahiretteki bütün belalardan selamette olmayı da içeriyor yani birisine esselamu aleyküm dediğimizde veya selamun aleyküm dediğimizde arkadaşlar ona Allah seni sonsuz selam ismiyle sonsuz belalardan, hatardan, tehlikeden, her türlü üzüntüden, sıkıntıdan korusun. Dünyada ve ahirette selamette olasın diye dua etmiş oluyoruz. Allah'ın isimlerinin Esma-i Hüsna'nın sonsuz olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani Cenab-ı Hak kendisi. Ee, evveli ve ahiri olmadığı gibi yani başı, başı yok sonu yok her şeyin başında o var her şeyinden sonra gene o var sonsuz yani baki olduğu gibi onun bütün esması da öyledir arkadaşlar esselam Allah'ın isimlerindendir ve esselamu aleyküm Allah size selam ismiyle tecelli etsin demektir bir insana Cenab-ı Hak selam ismiyle tecelli ettiğinde onu dünyanın ve ahiretin bütün sıkıntılarından kurtarır her anlamda büyük belalardan onu selamette tutar arkadaşlar. Bunu bilmezler, esselamu aleyküm demeyi, sabahınız hayrolsun, hayat olsun veya hayrolsun, işte hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar biz de diyoruz. Akşamınız hayat olsun gibi mahdut bir surette yani sınırlı bir şekilde tahiyye ile sağlık verirlerdi. Yani iyilik temenni ediyorlar ama sınırlı bir süre için. Hayırlı akşamlar, yani bu akşamınız hayır olsun. Hayırlı sabahlar, günaydın, gününüz aydın olsun ama bugün yani. Gerçi bu da fena bir şey değildir. Bakın burası da çok önemli arkadaşlar. Yine bu akşam hep babamı hatırlıyorum. Rahmetli babam böyle günaydınlara, tünaydınlara çok sinir olurdu. Efendim böyle cevap vermezdi kendisine günaydın diyene falan. Hani onu çünkü e, o dönemdeki insanlar arkadaşlar bunların Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm yerine konduğunu biliyorlardı. Biliyorlardı. Onun için çok tepkisendiler yani. Çok böyle dört elde sarılıyorlardı bazı sembolik e, alametlere, din, din alameti taşıyan, sünnete e, işaret eden bazı günlük davranışlara böyle gereğinden büyük bir ehemmiyet verdiklerini görürsünüz. Yani ben günaydın diyene günaydın derim. Çünkü güzel bir duadır. Günün aydın olsun ama sadece bu günü içeren ve sadece aydınlık. Yani günün aydınlık olması da o günün tamamının hayırlı olacağı anlamına gelmiyor. Ama ona rağmen yine de bir duadır. Ama babam ona bile cevap vermezdi. Efendim niye selamünaleyküm demiyorlar da, denmiyor da böyle şeyler diyorlar diye o yüzden elmalı güzel bir açıklama düşmüş gerçi bu da fena bir şey değildir fakat böyle tahiyyeler yani bu şekilde hayırlı akşamlar hayırlı sabahlar gibi selamlaşmalar yalnız dünyanın bir sabah veya akşamıyla mukayyet olan ve himmet ve temenniyat-ı bir günden ileri gitmek istemeyen kasır bir medeniyetin şiarı olduğunda da şüphe yoktur kasır noksan yani e, bu selamların böyle e, hedefi bir günden ibaret himmet ve temennileri toplumsal temennileri bir günden ibaret bir günün sabah veya akşamıyla sınırlı bir medeniyetin şiarı olduğunda şüphe yoktur. Allah Teala istinası yani gireceğimiz bir mekana girerken kendimizi tanıtmayı şart kıldığı gibi müminlere namahdut sınırsız arkadaşlar selamun aleyküm sınırsız bir emniyet duasıdır hem şu anda yaşayacağı yaşayabileceğimiz bütün tehlikeleri e, bertaraf etmek isteyen isteyen bir duadır hem sonsuz önümüzde uzanan sonsuz zaman yani hem mekan itibariyle sonsuzluğu hem zaman itibarıyla sonsuzluğu ifade eder içine alır Eslam Aleyküm veya Selamun Aleyküm. Evet, na mahdut bir selamet hissi. Va'du telkin eden, va'deden. Yani düşünsenize size insanlar günde yani sahabe-i kiram bu selamlaşmaya o kadar önem vermişler ki arkadaşlar. Çünkü her selam bir insandan aldığınız dua demektir. Düşünsenize mesela günde 15 kişi size aleyküm diyor. 15 kere Allah'ın selam isminin senin üzerine olması, selam ismiyle sana tecelli etmesi duasına masar oluyorsun yani. Ee, böyle bir sonsuz bir selamet hissi vadeden, telkin eden, selamı talim ile lafzı veciz mana lafzı veciz manası vasi ve herkes için gayeyi matlab olacak en güzel bir şey ağır ictimai teşrii buyurmuştur Allah Teala lafzı veciz yani son derece kısa işte dünyada ahirette her türlü beladan salim ve emniyette olasınız falan gibi uzun bir şey değil selamun aleyküm çok veciz manası vasi anlamı çok kuşatıcı çok geniş ve herkes için gayeyi matlak yani herkesin ihtiyacı var buna Zenginin de, fakirin de, alimin de, cahilin de, efendim, e, devlet reisinin de, galibanın da herkes selamette olma ihtiyacı duyar. En güzel bir şey, arı içtima iyi buyurmuştur. Şimdi yine Ali Murat Hoca'yı hatırladım, Allah rahmet eylesin. Hayatımda çok önemli izler bırakmış hocalarımdan bir tanesidir. E, bize bir hatırasını anlattı. Bakın şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. Selamın kıymetiyle ilgili. Ee, bize anlattığında 86-87 o yıllar e, o zaman anlattığında da 15-20 sene öncesini anlatıyordu yani demek ki e, 60'ların sonu belki 70'ler o yıllardan bahsediyoruz e, hocamızın gözünde bir problem çıkmış ciddi bir problem bunun için yurt dışına gitmiş Paris'e orada tedavi edilebileceğine dair son, e, olayı bilmiyorum yani gözüyle ilgili problem neydi bilmiyorum fakat bunun için gitmiş ee, dedi ki selama çok önem verirdi hoca. Ee, selam vermeyene bir yere girdiğinde selam vermeyene çok kızardı. Ee, dedi ki pa Paris'te ben kendime şiar ed Yani kendisine zaten o şiar edilmiş. Nereye girerse selamun aleyküm diyor. Bir gün dedi metroya girdim. Ha anlamıyorlar anlamıyorlar selamı da almıyorlar. Yani sorun değil ama ben veriyorum selamı. Bir dükkana giriyorum işte bir yere giriyorum. Her yere girerken selam veriyorum. Bir gün metroya binmiş girmiş şeye kabin'e metronun yani vagonuna. Ondan sonra selamın aleyküm demiş. İnsanlar var içeride yani. İç bir içlerinden birisi diyor iğne batırılmış gibi zıpladı. Hemen bana döndü. İşte kim o selamı kim verdiğini bulmak istedi. Ee, ben işte şey yaptım ifade, kendimi tanıttım. Ondan sonra dedi beni yanına aldı. İşte niçin geldiğimi sordu. Ondan sonra orada yaşayan bir Müslümanmış. O yıllarda dünya Avrupa'da, Batı'da bu kadar yaygın değildi Müslüman nüfus. Arkadaşlar ondan sonra işte bir hastalık sebebiyle geldiğini öğrenince hemen üstündeki bütün parayı çıkarıp bana verdi diyor. Ondan sonra işte senin şimdi burada ihtiyacın vardır. Telefon numarasını yazdı verdi. Bir şey lazım olursa beni burada mutlaka bul. Yani arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın her yerindeki Müslümanların parolası gibidir. Biz de ben New York'tayken böyle hava atar ya insanlar böyle bir nasip oldu bir vesileyle gitmiştik. Yürüyoruz böyle caddede büyük o büyük caddelerden birinde New York'ta. Caddenin karşı tarafından yani kaç şeritli yol caddenin öbür tarafından arada trafik akıyor. Birisi bizim tarafa böyle selamun aleyküm diye seslendi arkadaşlar. Ben de o zaman eşmedim ki, bakın bu selamı bizim sayemizde aldınız. Yanınızdaki kadınlar sayesinde. İşte biraz sonra inşallah birkaç yani ya haftaya ya ondan sonraki haftaya tesettür mevzuna gelince e, bunu da konuşuruz arkadaşlar. İşte başörtüsü neyin şiarı falan, başörtüsü de, minarede, ezanda, selamda hepsi şiardır arkadaşlar. Yani yeryüzünün herhangi bir yerinde Gördüğünüz zaman size İslam'ı hatırlatan her şey evet semboliktir. İslam'ı sembolize eder. Bu yüzden de çok rahatsız edicidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bundan asla... Hayır hiçbir şeyin sembol değil. Ne demek ya sembol değil? Sembolü yani. Başka bir şey söyleyeyim. Bir Erzurum sitesi camiinde seneler önce ben vaaz verirken orada cemaatimizden birisi anlattı. Belki de şu anda bile dinleyiciler arasındadır. E, uçağa bindik dedi uzak doğuya gidiyoruz bir ticari e, toplulukla tüccarlar yani gidiyorlar eşleri falan var yanlarında e, o gideceğimiz ülkenin hava yolları, hostesler yemek servisine başladılar bana gelince dediler ki e, Müslüman mısınız Müslümansanız Müslüman menüsü size getirelim uçaktaki 50 kişi Müslüman diyor ama bir tek bana sordular onun için arkadaşlar e, hiç öyle böyle A, Z, B, C demeyelim arkadaşlar Bunlar İslam'ın sembolüdür. Minare, bakın minare farz değil. Sünnet bile değil. Yani Efendimiz döneminde yoktu. Sonradan ihtiyaç hasıl olunca şehirler büyüyünce ortaya çıktı. Ama siz Balkanlarda seyahat ederken ne bileyim Avusturya'da minareli bir cami gördüğünüzde, Paris'teki Arap Camii'ni gördüğünüzde minareleriyle yani ne hissediyorsunuz arkadaşlar? Hiçbir şey hissetmiyorsanız zaten ne anlatayım. Hani... Ne hissediyorsunuz bir düşünün. Bunlar hep İslam'ın haç öyle. Hac baştan sona sembolik bir ibadettir. Ve İslam'ın sembolüdür arkadaşlar. Bunlar tartışma kaldırmaz. Bunları yok etmek demek yeryüzünde Müslümanlığın görünmesini yok etmek demektir arkadaşlar. Ve çok büyük bir projenin sadece İslam'a yönelik de yapılmıyor bu. Bütün dinlere yönelik yapılıyor. Yani dinlerin görünen... E, yönlerinin e, tıraşlanarak efendim, tek tip bir insan üretmek ve bu tek tip insanın arkadaşlar e, nasıl bir pazar oluşturduğunu bir takım insanlar için e, sizin dikkatlerinize sunuyorum. Yani bunun ticari boyutlarına, başka e, boyutlarına, tüketimle ilgili boyutlarına, yönetmeyle bu tek tipe dönüşmüş insanları yönetmenin kolaylığıyla ilgili boyutlarına boyutlarını düşünmeyi de size bırakıyorum efendim böyle bir şey vardır yani selam Allah Teala tekrar cümleyi okuyorum istisnasız şart istinası istinas yani kendini tanıtmayı ünsiyeti şart kıldığı gibi müminlere na mahdut bir selamet hissi vadu telki neden selamı talim ile öğreterek selamlaşmayı öğreterek lafsı veciz manası vasit ve herkes için gayeyi matlap olacak en güzel bir şiarı içtimai tesis buyurmuştur. Bir toplumsal şiar, bir sembol tesis etmiştir selamlaşmayı bize öğreterek Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa selamun aleyküm ifadesi geçiyor. Cennetliklerin de selamıdır, meleklerin de selamıdır arkadaşlar. İşte selamun aleykümü biraz böyle banal, biraz köylüce, biraz şey bulanlar yani mahalle ağzıyla selamlaşma gibi bulanlar, biraz böyle at tabakanın selamlaşması gibi bulanlar, cennette melekler tarafından neyle karşılanmak isterler, kendilerine sormak lazım. Binaenaleyh bunu diri ederek, diri ederek, bunu canlandırarak, bunu ayakta tutarak, bunu öne çıkararak, Esselamu Aleyküm'ü, diğer tahiyelerle iktifa etmek, affedersiniz yanlış söyledim, bunu diri ederek diğer tahiyelerle iktifa etmek bir cahiliyet eseri olacağı cihetle mekruhtur. Yani bunu azaltarak, tam tersi demin söylediğimin, bunun azaltarak, yok, arka plana alarak, efendim yok ederek, diğer selamlaşmalarla yetinmek bir cahiliyet eseri olacağı cihetle mekruhtur. Yani siz insanın selamından da tanırsınız. Bir insan selam verirken de kendisini ortaya koyar. Ama şimdi bugün e, ortaya koymak mı, e, insanın kendisini ortaya koyması mı e, koymayı mı istiyor insanlar? Kendini ortaya koymayı mı istiyor? Yoksa tam tersine kalabalıklara karışıp e, herhangi bir yerde istediği gibi, istediği hareketi yapmak ve ne olduğunun, inançlarının, efendim neye inandığının hiçbir şekilde anlaşılmaması, görüntüsünden hiçbir şekilde anlaşılmaması ve kendisine bir misyon yüklenmemesi gibi talepleri var insanların arkadaşlar. Yani diyor ki işte ben diyor başörtünün, örtünmenin yani bırakılmasının sebeplerinden birisi de bu. Ben diyor her yerde başörtüyle gittiğimde orada benden beklenen bir davranış tarzı oluyor. Bana yöneliyor bazı bakışlar ben bir şey yaptığımda. Dolayısıyla ben istediğim yere, istediğim gibi gitmek, istediğim gibi davranmak ve hiç kimse tarafından bir misyon yüklenilmiş. Yani birilerinin yüklediği bir misyonu temsil etmek istemiyorum. Bu yükü taşımak istemiyorum. Onun için açılıyorum diyor. Mesela bunu kulaklarımla birkaç kişiden duydum arkadaşlar. Tam tersi yani. Tam tersi. Allah derler bizden gittiğimiz her yerde Müslümanca girmemizi, Müslümanca çıkmamızı Müslüman olduğumuzu ifade etmemizi istiyor. Müslüman olduğunu gizlemek, örtbas etmek, öyle değilmiş gibi davranmak birileri tarafından bir strateji olarak uygulandı ve amaçlarının ne olduğunu hepimiz gördük arkadaşlar. Bir de istizan kaça kadar olmalıdır? Yani kaç defa biz izin istemeliyiz? Resulullah'tan rivayet olunduğuna göre istizan üçtür. Yani üç kez izin istersin içeri girmek için. Bu zili çalmak diyelim biz şimdi. Telefonu çaldırmak diyelim. Birincisinde kulak verirler, ikincisinde hazırlanırlar, üçüncüsünde izin verirler veya reddederler. Şimdi bu iyi oldu reddetme ifadesine gelmiş olmamız. Çünkü bir arkadaşımız mesaj atmış demiş ki e, madem böyle izin falan gerekiyor acaba biz hiç kimseye çat kapı gitmemeli miyiz? Herkese haberli mi gitmeliyiz? Hani biz bununla övünürdük, işte çok samimi olduğumuz insanlara biz çat kapı gidebiliriz falan diye övünürdük. Hani bu yanlış bir şey mi? Arkadaşlar yani Efendimiz dönemini düşünün, telefon mu var, güvercin mi uçuracaklar? Yani habersiz gidiyorlar birbirlerine. E yakın zaman benim çocukluğumda da habersiz giderdik biz. Nasıl haber vereceğim ki? Kimsenin evinde telefon yok yani. Hatta çok iyi hatırlıyorum yani bir uzak bir muhitte oturan bir akrabamıza hem otobüse binilip hem de epey bir yürüme mesafesi vardı. Çıkardık evden biz giderdik onlara evdelerse girerdik otururduk yemekleri de hep beraber yapar yemek yerdik gelirdik. Evde yoklarsa bir kağıda yazardık biz geldik sizi evde bulamadık diye kapının altından atardık geri dönerdik yani. Ee, burada mesele arkadaşlar bu izinden kasıt yani önceden randevulaşmak değil kapıyı çalmak ve kapıyı çaldığında müsait değilim dediğinde rahatsız olmadan geri dönmek yani birinin kapısını çaldığınız bir komşunuzun baktınız ki paltosunu giymiş çıkıyor veya işte çantasını hazırlamış tam ayakkabılarının elini almış çıkıyor yani gördünüz veyahut da kapıyı bir açtı evde bir arbede var bir şey var bir karışıklık var yani müsait değil dolayısıyla bunu görür görmez geri dönmek veya kendisinin bunu çok rahatlıkla söyleyebilmesi Asıl olan bu. Ne dedi Efendimiz? Üçüncüsünde izin verirler veya reddederler. Bu üç istizan birbiri ardı sıra vel yettirilmeyip aralarında biraz ile yapılmalı. Yani böyle zır zır zır şeklinde değil. Bir, bir kere sesli selam tabii o zaman selam vermek. Bir kere selam veriyorsun bekliyorsun bir kere daha selam veriyorsun bekliyorsun. Böyle aralarla yapılmalı ve üçüncüsünde cevap verilmezse dönmelidir. Şiddetle kapı çalmak, hane sahibine bağırmak ise bakın ne söylüyor? Haramdır diyor arkadaşlar. Elmal Lahdi yazır. Böyle kolay kolay haramdır demez. çünkü kendisi Şeyhül İslam müfti yani haram demenin ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi. Zira iza ve ihaşı tazan mı nedir? Yani eziyet verir karşı tarafı korkuya düşürür. Böyle ısrarla kapı çalmak, bağırmak, şiddetle vurmak yürek oynatır. Bu bapta nazil olan innellediğine yunaduke min vera'il hucurati ekseruhum la Sanırım Hucurat Suresi'nde bu. İşte kapının arkasından sana seslenenler bağırarak efendimizi dışarı çıksan görmeye geldik dilen. diye böyle bağırmışlar bedeviler. Onların çoğunluğu la ya'kilon. akıllara ermez insanlardır. Ayeti Zecri kafidir. Bu özet olarak kafidir yani. Hem de istizan ederken yüzünü kapıya karşı tutup durmamalı, sağa veyahut sola teveccüh etmelidir. Yani kapı açılır açılmaz içeriği görecek şekilde de durmamalısın. Yan dönerek durmasın Belki müsait olmayacak bir pozisyon var içeride. Ve bir kere Ebu Said Hudri radıyallahu anh kapıya müteveccihen, yani kapıya yönelmiş, o şekilde izin istemiş, istizan etmişti. Aleyhissalatü vesselam. Kapıya istikbal ederek izin isteme buyurdu. İstizan etme buyurdu. Verlikum. Bu, yani daha doğrusu mesela niye izin istiyoruz biz? Gelebilir miyiz? Görebilir miyiz diye değil mi? Yani e, görüyorsun zaten hani. E, dolayısıyla e, yan dönerek e, durmak. Bunu bizim hocalarımız böyle yapardı. E, kapı çaldığı zaman böyle bakarsın ki yan dönmüş yani. Hani kapıya bakmıyor. Evet. Verlikum. Ayet devam ediyor. Bu isti, istinas ile selam vermeden girmemek hayrun lekum. Sizin için hayırdır. Bir töhmete düşmekten salim kılar. Emniyet ve asayişi takviye, iffet ve nezaheti tezid eder, artırır. İncelikleri, güzel davranışları, temiz hayatı kuvvetlendirir. Leallekum tevekkerun. Gerektir ki... Tezekkür edesiniz düşünür anlar unutmazsınız rivayet olunur ki Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir adam gelip anama da istizan edecek miyim dedi yani annemin odasına da izin alarak mı gireceğim dedi evet buyurdu adam diyor ki bakın onun benden başka hizmet edeni yok her girişimde istizan mı edeyim dedi. Yani suyunu götürüyor işte yemeğini götürüyor. Her girişimde izin alarak mı gireceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam ananı üryam görmek arzu eder misin buyurdu. Hayır dedi öyleyse istizan et buyurdu. İzin iste buyurdu. Yani anlaşıldı mı arkadaşlar? Baban bile olsa, annen olsa, çocuğun olsa kim olursa olsun onlar senin odana sen onların odasına izin alarak girmen lazım. Özellikle de e, istirahat saatlerinde. Fıillem tecidu fiha Yirmi ayet. Şimdi onlarda bir kimse bulamazsanız, yani izin vermeye salahiyeti hayiz bir kimse bulunmaz veya hiç kimse olmazsa, yani geldiniz bir eve, arkadaşınızın evine falan, kapıyı tıkladınız, çaldınız kimse yok. Fela te doxuluha artık onlara girmeyiniz. Hatta ta size izin verilinceye kadar. Sabrediniz izin denince izni muteber olabilecek kimse tarafından izin olduğunu da ihtara hacet yoktur yani bu izini de oradaki 5 yaşındaki çocuk değil yani hane sahibi veya işte oradaki yetkisiz birisi değil yetki sahibi birisinin izninin muteber olacağını hatırlatmaya da gerek yoktur diyor ve in qile irci'u eğer size dönünüz denilirse yani şu anda müsait değiliz dedi mesela. Ne kadar bizim kültürümüze aykırı değil mi? Ne eziyetler çekiyor evlerin hanımları, müsait olmadığı zamanlarda e, misafirleri veya efendim gelip kalkmayan insanları ağırlamakla uğraşırken. Eğer size dönünüz denilirse o evdekilerden gerek izne malik ve gerek gayri malik her kim tarafından denilirse denilsin tercihu hemen dönünüz. Yani bak eve girmek için izin yetki sahibi birisi tarafından. Ancak verilirse eve girebilirsin. Ama şu anda müsait değiliz'i 5 yaşındaki bir çocuk bile söylese geri dönün diyor. Ne dedi bakın evdekilerden gerek izne malik ve gerekse gayri malik her kim tarafından denilirse denilsin terci'u hemen dönünüz istizanı tekrar ile girmekte ısrar ve ilhah etmeyiniz tekrar tekrar haber göndererek tekrar tekrar girmek istemeyiniz huve ezikâ lekum o dönü vermek sizin için daha temizdir sabr tevakkuftan daha salimdir zira bir zorba veya arsız bir dilenci gibi inat ve ısrar ile kapıda bekleyip durmanın hali kalmayacağı alçak ve nahuş şaibelerden münezzehtir yani bu şekilde ısrar etmek, kapıda dikilmek, e, muhakkak baş, e, seninle ilgili efendim e, alçak ve nahu şaibeler doğurur, kuşkular doğurur. Dolayısıyla bundan münezzehtir hemen dönmeniz. Meğer ki buna mukabil terki caiz olmayacak bir vecibe bulunsun. Yani oradan ayrılamayacağın bir görevle gitmişsen, o hariç yani birini kurtarmak ne bileyim bir şeye müdahale etmek bilmiyorum. Vallahu bir تَعْمَلُونَ Alim Ve Allah her amelinize alimdir. Her yaptığınızı bütün detaylarıyla her şeyle bilir. Binaenaleyh bu bapta mükellef bulunduğunuz işlerden yaptığınız ve bıraktığınız hususları da bilir. Ecrü cezasını verir diyor. 29. ayette Arkadaşlar o da hızlıca okuyabiliriz belki bir beş dakikada Neyse aleyküm Cnahın ente duhululu buyuten hayram meskuniyetin fiha metaunleku İçinde bir metaınız bulunan yani bir menfaatiniz sizinle ilgili bir menfaat bulunan gayri meskul yani içinde belli bir kişinin yerleşmediği gayrim meskul buyuta böyle evlere girmenizde üzerinize bir günah yoktur Rivayet olunduğuna göre Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, Ya Resulallah biz, şimdi bakın bu ayetin diye bir önceki ayet, izin alarak gireceksiniz bütün evlere diye. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir soruyor, Ya Resulallah biz ticaretimizde muhtelif yerlere gider ve hanlara konarız. Hanlara. İzin verilmedikçe onlara girmeyelim mi demişti, binaenaleyk bu nazı oldu. Yani ne kadar ince düşünüyor bakın, ben bir otele girerken de mi? Hani izin isteyerek gireceğim, kendimi tanıtarak gireceğim veya herkesin konakladığı hanlara girerken de mi izin isteyeceğim? Gayrı meskune demek sakini içinde bulunmayan veya içinde kimse sakin olmayıp hali olan, boş olan veya meskel ittihaz edilmeyen yani bir kişinin özel evi sayılmayan yer demek olabilir. Meta nedir? meta temettu ve intifa demektir. Fayda yani bir faydalı seninle ilgili bir fayda var orada. İntifa olunan herhangi bir şeye de itlak olunur. Bina fiha meta lekum içlerinde herhangi bir suretle bir intifa selahiyetiniz Oradan yararlanma yetkiniz var. Yani mesela işte Osmanlı'da diyorlar tarihçiler karavan saraylarda isteyen herkes 3 gün bir şey ödemeden kalabilirdi. Dolayısıyla herkese açık Böyle bir yetkiniz var ve binaenaleyh bir nevi hakkı duhulünüz, girme hakkınız bulunan evler, odalar demektir ki han, hamam, dükkan vesaire gibi umuma küşade olan, açık olan yerlere şamil olduğu gibi harap evlere ve kendi hanesi dahilinde diğerlerinin süknasına mahsus olup da sakini içinde bulunmayan odalara dahi şamil olur. Yani senin evinde mesela annenin odası ama şu anda annen orada değil. Oraya da izin almana gerek yok, girebilirsin çünkü senin evin, orası. Zira sakini içindeyken bu odalara da istinas, yani kendini tanıtma ve selamsız girmemek iktiza ederse de sakini içinde bulunmadığı takdirde izin ve istiğnaz olmaksızın girmekte günah yoktur. Zira kendisinin meta hakkı intifa vardı yani burası benim evim sonuçta. Ancak icar ederek hakkı intifağını muvakkaten olsun temlik etmiş ise yine evvelki ayetlerin hükmü caridir. Kiralayarak geçici bir süre için oranın hakkını elinde tutuyorsa yine orası yani bir odayı kiralamışsınız otelde artık orası sizin eviniz gibidir. Oraya da kendini tanıtmadan izin istemeden o odaya da kimse giremez. İzin olmadan giremez. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ne ve وَمَا tumun Ve Allah belirttiklerinizi de, ketmettiklerinizi de bilir. Açıkladıklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. Binaenaleyh herhangi bir eve, bir fesat fikriyle veya bir ayba, bir eksikliğe muttali olmak maksadıyla, baskın yani, bir şeyi yakalamak. İşte mesela gideyim bakayım, işte... Evi temiz mi düzgün mü hani bunlar çok yapılır habersiz gidilirmiş eskiden böyle bu amaçlarla gidilmemelidir bu amaçlarla gidilmemelidir ne dedi bakın bir fesat fikriyle veya bir ayba bir eksikliğe muttali olmak maksadıyla girmemeli Allah'tan korkmalıdır efendim böylece 30. ayete gelmiş olduk güzel ilerledik bu akşam bugün sizlerle birlikte mesken mahremiyetini konuştuk. 30 ve 31. ayetler erkeklerin ve kadınların hem giyim kuşamlarıyla hem de birbirleriyle ilişkileriyle ilgili beden mahremiyetini konuşacağımız konular olacak. Önümüzdeki haftalar biraz daha renkli konular bizi bekliyor yani. Allah'a emanet olun, sayırlı akşamlar hepinize.